Ben bu ümmet için imanı kendisini haramlardan sakındıran müminlerle fasıklığını açığa vuran fasıklardan korkmuyorum. Benim korkum Kur'anı sanki diline yapışmış gibi okuyup ezberleyen ve sonra da onu yalan, yanlış, gelişi güzel bir şekilde tevil eden kimselerdendir.